Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap, Kerem Doğan ve Evrim Demirören. Merhaba sevgili dinleyenler Açık Radyo 94.9'da kamusta güreş seyahat sözcüğündeyiz. Ben Evrim Demirören. Ben Kerem Doğan. Bugün seyahat programımızın ikincisini gerçekleştireceğiz Didem'ciğimiz yok bugün Çünkü evet. hasta gelemedi ee, Ben bu arada Twitter adresimizi hatırlatayım Kamusla Güreş Twitter ve Gmail'den bize ulaşmak isterseniz Kamusla gmail.com Didem hasta ama evde program esnasında konuştuğumuz görsellerimizi Twitter'ımıza yüklemeye devam edecek Geçmiş yani. olsun aynı zamanda <gülüyor> Evet tam da siz geçen hafta konuştunuz ee, Hı -hı. Engeller seyahat engelleri Didem'in hastalığı da vize kuyruğu sırasında nüksetti. Bu da ayrıca anlamlı olmuş tabii. Evet bence de. Aslında hani seyahat tarihi, bugün biraz seyahat tarihi üzerine duracağız. Anlamlı bayağı bir nokta var. Dediğimiz gibi ikinci programdayız. Ee, seyahatin tarihine baktığımız zaman aslında şöyle bir şey oluştu benim kafamda. Tanımlı olan seyahat kavramına varana kadar çileli bir aşama, yolculuk aşaması, seyahat aşaması... Çünkü çok belirgin değil dediğim gibi tanımlı değil her şey evet. uçaklar yok işte gelişmiş motorlu araçlar yok düzgün işte tırnak içerisinde yollar yok Biraz bakalım tarihe bunda hani ilk örneklerden bir tanesi Tarihe indiğimizde aslında insanlık tarihi kadar eski sonuçta Tabi doğru yani insanlık hmm. tarihinin notlarına varacağız böyle ekle ee... Aklıma Gılgamış geliyor. Ee, Gılgamışın ölüm <gülüyor> otunun peşindeki yolculuğu. Evet, meşhur <gülüyor> Uruk kralı Gılgamış anlatan Gılgamış destanı var. İşte en önemli devlet bir şairlerinden biri aslında. İşte kahraman ölümsüzlük peşinde pek çok ülke dolaşıyor. Bir çöl geçiyor, dağları aşıyor, denizlere yelken açıyor. Ve ancak birçok yolculuktan sonra yaşam ve ölüm hakkındaki sorusunun yanıtlanacağı Mutlular Adası'na e, büyük atası Ut Utna Piştim'e ulaşıyor. Utna -Piştime. Evet. <gülüyor> e, bu yolculuk hiç gerçekleşmemiştir belki de. Ama sonsuzluğun peşinde koşmak, yaratılışın sırrına ermeyi istemek. ...insanın özünde vardır ve o gün olduğu gibi... ...bugün de yolculukların nedeni ve amacıdır... ...diyor Metin'de... Ee, ...böyle çok örnekler var... Tarihi örnekler içerisinde... E, ...geçen hafta da bahsetmiştik ama... E, ...tekerleğin bulunması... ...önemli bir aşama olarak... E... ...ilk insanla başlatırsak... ...eğer tekerleğin bulunması... ...seyahatlere hız kazandıran önemli bir faktör... ...o dönemde... Hı -hı. ...tekerlekle birlikte... ...Tekerlek İsa'dan önce dört bin civarında bulunuyor... Hı hı. İşte dediğim gibi insanlığın en önemli icatlarından biri e, özellikle yük hayvanlarının yanında artık e, yük arabaları da yüklenmeye başlıyor. E, yük, yük arabaları yüklenmeye başlıyor. E, seyahatler başladığında küçük çaplı da olsa böylece takas usulü yiyecek ve içecek alışverişleri hı hı. başlıyor. Hı hı. E, bu tabii ki neyi doğuruyor? İşte e, yol kenarlarındaki konaklama birimleri oluşuyor böylelikle. Evet doğru ama bir, ondan öncesinde bir de yol var tabii Roma İmparatorluğu'nun e, meşhur yolları var. Yollar ee, hep meşhur canım. <gülüyor> <gülüyor> ee, yollar dediğim gibi Roma İmparatorluğu döneminde daha çok e, öne çıkıyor. Ve öyle büyük bir yol çalışmaları yapıyorlar ki... E, ...tarihe mal oluyor. Hatta özellikle Orta Çağ'da bu o, rakamlara ulaşılamıyor. Bunlardan başka e, Roma İmparatorluğu'nda önemli bir e, itinaryum diye bir kavram var. Hı. Bu itinaryum e, Roma İmparatorluğu'ndaki tüm yolları ve menzilleri gösteren... E, ...güzergah haritası, bu haritada tüm mesafeler belirtiyor, e, yerleşim yerleri sıralanıyordu. E, i̇şte bunu kullanarak insanlar ne yapıyor? ...kendi güzergahlarını belirleyebildiler. Böylece seyahat danışma bürosuları Çok ilkel bir tur operatörlüğü aslında. Evet. Romalılar bu yolları oldukça önemsemişler. Bütün yollar boyunca da hanlar yapıyorlar, tavernalar yapıyorlar... ...ve seyahatlerin gelişmesine önemli katkılarda bulunuyorlar. Evet. Hristiyanlık döneminin yol boylarındaki manastırlarında da... ...yine yolculara konaklama, karınlarını evet. doyurma, dinlenme imkanları veriliyor. Hı hı. Ayrıca haritaların ve mil taşlarının bulunması hikayesi de var yine Romalılar döneminde. Bunlar bize işte ne ne yer ve mesafe belirtmesine vesile oluyor ve yol levhaları da gelişiyor aynı hı hı. zamanda. Bu da bilginin geleceğe taşınması. Doğuruyor bir anlamda da Çünkü bir dahaki seferlerde Bu yer ve yol levhalarına bakarak insanlar daha kolaylıkla Kayıt denir. altına alınmasını evet, sağlamış doğru. oluyor İpek yolu var İpek yolu da yol boyunca konaklama Ve içecek birimleri oluşturuyor Kendi etrafında Baharat yolu var hı hı. ona bakarsak Madem Orta Asya'dayız Biz de sözlük programıyız Ben burada hemen Kaşgarlı Mahmut'tan söz edeyim Kaşgarlı Mahmut'un Türk kültür hazinesine eşsiz katkısı Divan-ı Lügatit Türk'te biliriz ki işte bütün Türk boylarını köy köy, şehir şehir gezip Türklerin folklorik unsurlarını derlemiştir orada. Ve hatta Kaşkarlı Mahmut'un divan Lügatit Türk'ünde de Türk boylarını gösteren bir harita vardır. Hmm. Hı -hı. Güzel. Evet. Ben Roma'dan biraz daha devam edeyim. Roma'dan. Tamam et. Ortasında. De... <gülüyor> <gülüyor> Aslında dediğim gibi seyahat e, tanımlı olana kadar dediğim gibi çileli. Bunun nedenlerinden bir tanesi e, tabi böyle ki örnek veri, vermek e, vermek gerekirse Roma imparatoru Nero'nun örneği var mesela e, bu seyahat sırasında özellikle yüksek mevki sahipti insanlar kendi arabalarının mayetler eşliğinde e, seyahat ediyorlardı köleleri. Seyyar şapelleri, boy boy altın kapları ve e, diğer eşyalarını yanlarına <gülüyor> almadan yola çıkmazlarmış. Ben kölelerin hallerini düşünüyorum <gülüyor> e, o yollarda. E, hatta Roma İmparatoru Neron e, daima bin kadar saltanat arabasıyla seyahat edermiş. Ve ikinci eşi Popeye Sabina ise her gün eşek sütünde yıkanabilmek amacıyla 500 eşeği arabalarının ardında yürütülmüş. E yine tekerleğe dua etmek lazım. Düşünsene bir de imparatorların tahtı revanlarla köleler tarafından düşündüğünü. <gülüyor> evet ilginç. Bir şarkı arası verelim. Ee, Bonayem'den gelecek. Manway Ticket. Manway Ticket. Kamus'la güreş devam ediyor, 94.9 Açık Radyo'dayız, e, seyahat programının ikincisindeyiz e, Evrim'ciğim. E, güzel bir şarkıydı, pazartesi sabah için evet, uygun iyi oldu, geldim. bizi de kendimize getirdi Hı -hı. biraz. Vardığımız kelimelere bakalım biraz, aslında bir yandan tarihte dediğim gibi tanımlı olan seyahatten çileli bir yolculuk tarihine geçişte... Hı. ...aslında bir, bir anlamda keşfetme tarihi de söz konusu... ...bir yandan kaydediyoruz... ...kaydettiklerimizi paylaşıyoruz... ...bu verdiğim Roma yolları... Ve işte haritalarda, Hı -hı. mil taşlarında, tabelalardaki kaydetme hikayesi dediğim gibi paylaşarak ge ge geleceğe taşınmış oluyor. Ee, önemli noktalara değinmeye çalışıyoruz. Tabi bir tarih boyunca seyahatle ilgili birçok kavram var, birçok e, anı var, deneyim var. Ama bizi ilgilendiren demeyim de e, bizim ilgimizi çeken noktalara değinmeye çalıştık. E, bunlardan bir tanesi de hac yolculukları. ...aslında orta çağdaki yolculuklar. ha, evet, hac yolculukları Avrupa ile Arap İslam dünyası arasındaki e, sıkı kültürel ve ekonomik ilişkiler kurulmasını... ...insanın bilgi darcının önemli ölçülerde genişlemesini sağladı. E, bir yandan da vardığımız kelimelerden bir tanesi de karşılaşma, tanışma, e, diğerleriyle bütünleşme olabilir. E, bugün de birçok dinin hacıları biliyorsun e, kutsal yerlere seyahat ediyorlar. İşte Hindular Hardwar ya da Varanasi'den Ganges nehrine giriyor... ...kutsal neyini, o bunu... ...tabii günümüz hmm. turizmin en önemli ekonomik kaynaklarından evet, birisi de işte inanç turizme. İşte bütün dünyadaki Müslümanlar İslam dininin işte hac e, farzını gerçekleştirmek için Mekke'de e, Kabe'yi evet. ziyaret ediyorlar. E, Katolikler Roma'ya seyahat ediyorlar. E, e, bir de gezgin e, kavramımız var... Ee, ...tarih boyunca işte... ...ilgimizi çeken gezginlere biraz... ...baktık... Ee, ...evrim de notlar olacak mesela... ...Marco Polo Marco Polo... ...çok ilginç, ee, Cenova'da... ...tutukluyken seyahatlerini... ...anlatıyor, doğunun yollarında... 20, ...27 yıl geçirmiş... Ee, hmm. ...ve bu yazdığı kitabı 3 yıl sonra... ...elden ele dolaşmaya başlamış... ...ben burada yine aynalardan... ...yararlandım, Eduardo Galeano'nun... ...neredeyse her program... <gülüyor> ...yararlanıyorum ondan... ...çok e, ilginç anekdotlar vardı... E, ...kitabında havaya fırlatılıp... ...Büyük Kağan'ın dudaklarına kadar gelen... ...şarap kadehlerinden... ...Afganistan kavununun değerinin... ...bir kadına eşit olduğu pazarlardan... ...Hazar denizinde yanan yağlardan... ...Çin'in dağlarında yanan kayalardan... Çinlilerin imparator mührünü taşıyan kağıtlarından ve Sumatra'nın tek boynuzluğu atlarından bahsettiği için e, kahkahalarla karşılanıyor. Alay ediliyor kendisiyle. Evet. Tabii ki gerçekler ısırlar sonra ortaya çıktı diyor Galeano. Çünkü Marco Polo'nun yaşadığı dönemde Avrupa ne petrolü biliyordu. İşte Hazar Denizi'nde yanan yağlar, hı hı. ne kömürü, bu da e, Çin'in dağlarında yanan kayalar olsa gerek, ne kağıt parayı... Çin e, imparatorunun e, mührünü taşıyan kağıtlar ne de gergedanı diyor Marco Polo'dan bahsederken. Evet aslında bu seyahatnamesi e, aynı zamanda efsanevi uzak doğu ve kültürünün ilk kapsamlı tasviriymiş. E, Doğası hakkında Orta Çağ'dan günümüze ulaşan en önemli kaynak. Markopolu bir tacir biliyorsunuz. E, geri döndüğü zaman aslında insanlık dünya hakkında daha çok bilgi sahibi olsun diye e, bir amaç taşımasıyla birlikte insanlar ona pek inanmamışlar. Inan Al ama etmişler, Avrupalı evet. bir insanın Hazar Denizi'ndeki petrolden haberdar olması da onun sayesinde. Mesela dünya haritasının günün birinde değişerek o zamanlar Tule diye bilinen İzlanda'nın ötesine genişleyeceğini hisseden Seneca. insanlık hı. tarihine verdiği hizmetler. Sena kadar önemli örneklerden hı hı. bir tanesi. E, hatta e, yine bir kelam var. Ona göre seyahat insanlar yola çıkmadan önce hataların üzüntü ve arzuların geride bıraktığı ölçüde faydalı olabilir diyor. Nereye gittiğin değil nasıl gittiğin önemlidir demiş. Seneka. Sen e, geçen program İbni Batuta'dan çok kısaca bahsetmiştin. E, Marco Polo'dan çok daha geniş bir alan gezdiği ve üç kıtada önemli kültür merkezlerine ulaştığı söyleniyor İbni Batuta'nın. E, dünya tarihinin en fazla gezen seyyahlarından birisi. Ameriko Vespucci var, Christophe Colomb var. E, yine insanlık tarihine hizmet İbn verenler. İbni Batuta yüz bin kilometre yol kat ettiği düşünülüyormuş. İşte Marco Polo'dan dediğin gibi üç kat fazla çok dalaşmış. Daha fazla. Hı -hı. Bizde var, evliya var. Evliya Hı -hı. Bizdeki evliya Evliya Çelebi döneminin ünlü seyyahlarından birisi aslında çok iyi bir eğitim görüyor iyi bir aileden de geliyor Osmanlı'da çok üst düzeyde çalışabilecek yetkinlikte bir kişi ancak Bursa'ya doğru seyahatlerine başlıyor Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi on cilt gerçekten bir kültür hazinesi ama halk kın dilinden, halkın e, sözcüklerinden, halkın deyimlerinden ve biraz da halka yaklaşmak için sanırım mübalalı ve abartılı anlatımları var. Çok komik anekdotlar var e, incelediğimizde. bir hatta büyülü gerçekçilik diyoruz Evliya hmm. Çelebi'ye. Erzurum'un soğuğunda damdan dama atlarken donan kedi. E, yok efendim. E, bugün... Ama Erzurum'un soğuğu da maşallah gerçekten işte, soğukları yok. Erzurum'un <gülüyor> soğuğuyla ilgili bir imge yaratmak istedi herhalde e, kendisi. Evet. E, İstanbul'daki bazı bitkilerin boyunca minarelerle birdir fatih civarında, görmüş bunu. Bulgaristan'da büyücü bir kadının yedi çocuğu ve dönüştürdüğünü. Çerkez'in Petsi köyünde gökyüzünde cadıların savaşına şahit olduğunu. İstanbul'un bazı bölgelerinde tılsımlar bulunduğu. İşte bu tılsımları ancak Fatih ele geçirebildiği için Müslümanların eline geçtiği gibi eğlenceli bilgilere de rastlamak mümkün Evliya Çelebi seyahatnamesinde. Evet doğru diyorsun. Bir yandan da kıtaların keşfi mevzuları da var tabii yani. Yeni dünyanın keşfi ve orada da sadece gezme amaç değil tabii yani ticari amaçlı da e, dolaşan seyyarlar. Bakarsak hepsi aslında tacir değil mi? Tabii tabii doğru Kolomb işte Marco Polo da tacir. Evet ee, ailesi Amerika Hı -hı. Vespucci var değil mi? Hı -hı. Mesela Amerika isminin gel geldiği ben... Amerika isminin geldiği ismini veriyor Amerika'ya. Ee, Asya kıtasına e, benzemediğini ikinci seyahatinde fark ediyor. 1499'da Brezilya kıyılarının Hindistan olduğunu Hı -hı. düşünmüş. Daha sonraki e, gezilerden Brezilya'da işte Rio de Janeiro ile karşılaştığında ve Güney Amerika kıyıları boyunca ilerlediğinde Avrupa'ya yazdığı mektuplarda artık buranın farklı bir yer olduğunu düşündüğünü bahsetmiş. Ve bu genç yaşında haritalara bu kadar meraklı olan Amerika West Buç'u bugün Amerika'ya adını vermiş durumda. Evet. E, baktığımız zaman e, insanlık tarihi tabii birçok gezgin, birçok seyahatname ile dolu ama biz e, maalesef bir kısmına hani, değinebileceğiz bugünkü değinebileceklerimizi. mümkün değil. E, evet. Bir böyle bir tarihi bir baz aldığımız için e, tekerlekten e, Hı -hı. buharlı e, buharla çalışan e, taşıtlara varana kadar e, benim başta dediğim gibi aslında çileli bir yolculuk hali var. Çünkü o yolun yapılma aşamasında insanların o seyahat erilerinde geçirmiş oldukları kazalar, işte hı hı. çamura batmalar, o bulunan tekerleğin yolda kırılması, insanların özellikle işte hı hı. aristokratlarla birlikte seyahat eden kölelerin çileli kölelerin hayatları. E... Buhar gücü sanırım burada önemli bir kırılma. Evet. yaratıyor yani buhar gücünden önce buhar gücü sanayi devrimi diye ikiye ayırmamız mümkün o zaman buhar gücünden sonraki dönemleri modern dönem olarak bir başka programımızda gelecek ele alabiliriz program mi? ve son programımızda ona varacağız çünkü hikaye hızlanmaya başlıyor işte e, trenler, e, motorlu taşıtlar, uçaklar, işte tanımlanıyor e, oteller, işte tur operatörleri, turizm hı hı. vesaire vesaire Efsanelerin sona ermesi artık doğunun batıya açılan kapısı mesela bir sirkeci garı çok önemli ondan bahsetmemiz lazım gelecek programlarda Evet gelecek programda hı hı. diyerek Öyle yapalım Görüşmek evet. üzere diyelim iyi haftalar İyi haftalar diliyoruz hoşçakalın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 Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap, Kerem Doğan ve Evrim Demirören.